Yaptığınızda böyle geçiş mi gördünüz be? Oktay Bey, size diyorum belli falan konuştum ama. Valla Fahir, hak ettin, böyle konuşmayı hak ettin. Ben böyle geçiş görmedim, tebrik ediyorum. <gülüyor> ben de seni tebrik ediyorum. Oktay, saat 7.53 ve yayındayız abicim. Ne diyorsun? On EA Bu... diyorum ben, on EA. Bu bir dünya rekoru. Bu, bunu yapanlar insan olamaz diyorum ben de. Yemin ediyorum. Sevgili dinleyiciler bir rekor kırıldı. Son dönemin belki de gelmiş geçmiş en önemli rekorlarından bir tanesi. Şu anda 7.54 itibariyle yaklaşık son 1 dakikadır yayındayız. 7.53'te yayına girdik. Ee, modern sabahların son... Sevgili e... dinleyiciler sizlere 7.53'te günaydın demenin haklı ne denir? Kıvançını duyuyoruz. Kıvan, kıvan. Her tarafımız kıvan oldu. Oktaycığım bugün e, sanırım önemli haberler, önemli gelişme. Bugün inanılmaz ya program ben yemin ediyorum işi gücü bırak yani. Ben öyle yapacağım. İşi gücü bırakacağım tamamen program. Ne diyorsun? Harika bir fikir diyorum öncelikle. Ondan sonra gündem yoğun diyorum. Ve bu cuma uydurma, nedense... Uydurma gündem yoğun falan değil. E ne oldu Fahir? Bir, şimdi her şeyin bir sonu var. He. Her şimdi bir sonu var. Bir günaydın dedik. İlla abanma birden. Yarın. Günaydın. Yavaş yavaş. Kimdi bu kız? Ay, ay kız neydi kaga bu? Çakma. Çakma Gülşen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Rajumuzdaydı. Bugünize Britney Spears. Hay, hay, hay. Hay, ne abi? Çok zevkliymiş ya. Başladı programımız başladı. <gülüyor> Çünkü ya bayağı. iyi. Modern, bayağı sabahlar bayağı iyi. modern Sabahlar başladı sevgili dinleyiciler. Panorayı sundu. Panora alışveriş ve yaşam merkezini sundu Modern Sabahlar. Yalan değil başladı. Üstelik de bugün 7:53'te anons edildi. Kimse ondan sonra laf, sö laf söz söylemesin. Program 7'de başlıyor. 7.53'te almas yapmakla hava atan <gülüyor> e, son açılarımız kimlerdir? Ve bunu 100 senede bir yapıp bunu e, sanki e, 200 yıldır aralıksız bu şekilde olan aralıksız gibi. Aralıksız yapıyormuşçasına gibicesine adeta böyle bir hayat yaşanıyor. Oktay'cım günaydın. Günaydın. Vır vır diyordun ki aman efendim çok güzel bugün şeyimiz var. Çok gündemiz yoğun. Ne var bugün gündem nedir? Yani haftayı neyle kapatıyoruz? Öpüşüp Olaylar. koklaşan futbolcuları görüyorum ben ilk sayfalarda. Ağızdan öpüşen futbolcular da. Bu bir. Hayır ağızdan öpüşen futbolcuları henüz ülkemizde göremiyoruz. Ya vallahi hiç öyle deme. Geçen hafta Antalya spor maçından sonra kendi aralarında bir kutlaşmaları vardı. futbolcuların özellikle Necati'nin uğurlarını burlarını sıkıyorlardı. Yani o işte Şeylere şeydir. Yansıdı, e, erke, erkek sıriliği pekiştirmek adına yapılan e, sıkıştırmalardır onlar. Tam vallahi, tersi nedir benim söylediğimi. Vallahi hiç öyle erkek pekiştirme falan falan fıstık yok. Öyledir öyledir. E, ama gerçekten dostça kardeşçe sıralan futbolcuları görüyoruz. Neden? Neden? Çünkü, Çünkü Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun. Adeta Bunlar, Romanya'yı dağıttık. Romanya'da milli yaz. Hakikaten öyle. Ben, ve resmen şu anda gazete manşetleri. Bükreş dağıldı. Ştahosuyla, Dinamosuyla Bükreş adeta yerle eksen. Bir canları sıkıldı. Ee, ve bu hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray'ı. Daha doğrusu Galatasaray Fenerbahçe. Hangisi? Ee, bilemiyorum. Bir derbi oynanacak. Ona hazırlıklar başladı. Şimdi bu bir. Geçiyorum bunu. Çünkü çok Geç eğlenceli bunu. değil. Ha. Şimdi geçiyorum. Sana bir soru soracağım. Yeni bir tartışma başladı çünkü biliyorsun Sor. Hülya Avşar mı daha güzel Burcu Esmer soy mu ee, Burcu Esmersoy hangisiydi ki ee, Bana e tarif edeceksin İnce belli olan En TV'de e şey yapan Ne yapar? Spor bir kere olan Sarışınmıştı mı Spor sunan Spor haberlerini sunuyordu ya bir ara Şimdi sunmuyor gerçi de Şimdi Sarışınmış. program yapıyor spor Ya bu şey değil yapıyor. mi İtalyan kocasından ayrılan Evet öyle yakalandı. bir Yakalandı evet. O kızcayız güzel değil O kızcayız diye tabir edebileceğimiz bir kızcayız Dolayısıyla... ya yani yaşından e, dolayı mı böyle diyorsun anlamadım mı? canım ben ilerlemiş yaşına rağmen pek çok kadını hoş bulurum yani. İlerlemiş dediğin genç olduğu için mi acaba öyle söylüyorsun diye Genç söylüyorum. olduğu için hiç... Gerçi 31 yaşındaymış kendisi. Yani genç olmasına rağmen pek çok e, hanımefendiyi güzel bulurum. Onu da bak ayrıca bir şey söylüyorum ama o kızcayız güzel değil. O kızcayız kategorisinde. Hiçbir e, hanfendi kapıyı kapatmadığında da fark ettin Fahir. Hayır güzel de güzel. Ol yaşlı olmasına rağmen kapa <gülüyor> genç olmasına rağmen pek çok... <gülüyor> <gülüyor> ben değil, güzel bu. Gerçekten e, Bence şu açıklamaların amacına ulaştı. Benim sorum amacına ulaştı. Teşekkür ederim. Açık yüreklilikle söylediğim okay, için. Ok, resmen beni tufaya düşürdün. Tufa mı? Tufa. Tofu. Evet. Dur. Affeli dur. yalnız. Allah Allah. Nasıl olmaz? Bayre'cim sen bir yaklaş bakayım. Dur, dur. Yaklaş bir bana doğru biraz yaklaş. Hiçbir şey değil mi? yaklaşıyorum. Öyle, öyle. Afilli Yalnızlık Öre yolunda. Hadi ya. Hmm. Bu keşbi bir afilli yalnızlık. Fahir 5 lira borcum var. Ege'nin yokluğunda Ege'ye de borcum var. Aa, yok ona var Nasıl ona? yok? Programda olsun <gülüyor> olmasın böyle olacağını bağlamıştık 2 gün önce. Sevgili dinleyiciler şahitsiniz. Ege'ne ee, gitti 10 liram ya. 5'er liranı alırım. <gülüyor> hiç de e, acımam ne kazandıysam şu dünyada vallahi dakika, hepsini ben, size döküyorum baycım, ya kusura bakma yayında bir, e, bir iki saniye bir şey sessizlik mi? olacak fatura çünkü fatura değil de şuraya not alacağım not alma şey kesiyorsunuz değil mi ne kesiyormuş Tahsilat makbuzu ha, Kesiyoruz İyi, o, Tavsilat, makbuzu Tahsilat makbuzu Tahsilat makbuzuz hayatta Nasıl ben yaptın o, yalnız bunu ya O kadar edelim. cuma edelim Bugün bizim cezai müeyyidemizin olmaması lazım Yo her gün var Hafta Hakikaten içi her gün Cezalardan muaf değil miyiz biz bugün ya Cezalardan falan muaf değiliz Hadi ya Böyle bir durumumuz yok ya, Siz de bunu evet hayır yarışmasına dönderdiniz ya Yo hayır benim için eğitim o değildi TRT şeyle ne, anlaşmak ne, ne, üzereymiş Neyle anlaşmak ne, üzereymiş Bu, <gülüyor> O zaman biraz söyleyeceğim biraz hiç olmazsa Hakim, bu afili, ağla, 8 ölçü sandıklı, kuralı var biliyorsun. Kadar düşman, tuzaklar kurmuş üstelik bırakma. Tamam. Ces. Evet. Yani 8 ölçüyü doldurduk. TRT televizyon için Emre Aydın da uzlaştı diye haberler var ama. İyi yakışıklı gençten bir çocuk. Çok yakışıklı değil ama os. Os. Yani iyi çocuk, akıllı çocuk, İngilizcesi var falan. Ay. Ay ben de biraz şey söyleyeyim sana. Ver hadi ee, bakalım. Ebru Şallı. Ebru da Şallı ee, şey diyor çirkin şişman kadınları sinir oluyorum demiş. Sinir oluyorum ya. Nasıl bir de kendilerini güzel diyorlar. Kadın dediğin spor yapacak. Gerçekten böyle mi demiş o, Daha öyle demiş. Hiçbir erkek şişman kadından hoşlanmaz. Kendi happy topu 47 kilo biliyorsun. Oha demek istiyorum. Çok özür dilerim yayında dinleyicilerimizden başta. Diyebilirsin bu rahatlıkla. Bu ifadeleri kullanabiliyorsun için ama. Oha demek istiyorum olan kendisine. hanımefendiler rahatlıkla oha diyebilirler. Üstelik ohanın sonunda ekleyebilir Onlar yayında olmadıkları için rahat rahat konuşabilirler. Ee, yalnız yeni bir fikri var. Ee, Türkiye'ye zenci poposunu ben getirdim demiş. Pilates sayesinde Türk kadınlarının popoları düşük ve sarkık demiş afedersiniz. Pilates buna çözüm... ha Pardon. Türk kadınının kalçası yayvan ve aşağı düşüyor. Pilates buna çözüm oluyor. Yani dolayısıyla ben. Pilates deyince ülkemize Ebru Şallı var biliyorsun. Ülkemize Pilates'i getiren Ebru Şallı zaten ve kivile doğumu getiren de kendisi. Kaç kilo şu anda? Şu anda doğum kiloları... Ha, şu kilo anda kaç kilo? 47. Şu an. 47 kiloysa ben iddia ediyorum. 3 kilo doğduysa Melek Yavrusu Ebru Şallı'nın. E, hamileyken 48 kiloydu yani, 48-49 kiloydu öyle bir şey kiviyle doğum teknolojisini e, Türkiye'ye getirdi pilatesi Türkiye'ye getirdi pilates tebrik bir de zenci, işte, tebrik da getireceğim demiş birkaç gün yürüyemeyeceksiniz oturamayacaksınız ama görüntü olarak şahane olacaksınız. bütün kadınlar zenci sahip olacaklar ne diyorsunuz demiş Hatta 2011 yılında ikinci kez anne olmak istiyorum. Belki pilates topunun üzerinde doğuyor. Orada herkes yarı. Pilates topları patlamış sinirden. E şeyden gülmekten. Düzenli olarak televizyonda pilates yapan tek ünlümüz Ebru Şallı biliyorsun. O yüzden sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum ben. Ben sana Ebru Şallı yapayım mı? Yap bakayım. 1 3 ve 4 ve 5 kalkıyoruz. Doğru. Çok güzel Ebru Şallı oldu ya. Bakayım, papa da aynı. Zenci çünkü zenci papa super fazla sandı. Yani teşekkür ederim abi. Yani e, tabi bir zencilik var ama artık yani e, teşekkür ediyorum. Ha bakayım, ona. ha papa değil <gülüyor> mi o? <gülüyor> ha e, değil ya şey olarak e, tabi bu ruhen zencilik dediğimiz bir hadise vardı. Ha. Ben ruh yani zenci olduğumu hissediyorum yani. Çok güzel ya. Peki bir şey soracağım. Bu zenci ayrı. Bir <gülüyor> bal mı heykeline dönüştürse bir Ve, sanatçı. Afiyet. Balmumu heykeli ya. mı heykelin yapılsa. Evet. Onu söylüyorum. Benim bir Sana Balmumu da ilk heykelinim. başta gösterseler. Böyle bir yerde duyurmadan önce ve sergilenmeden önce. Belki beğenmedin sen. Vala ki beğenmedim. Tamam mı? Valav ki böyle bir durum oldu. Letting ve ledişleri. Şimdi... Sö e, şey ben, yok. Hayır bekledim. Acaba söyleyecek misin Fahidi? Yok biz de zaten size çalışıyoruz burada. Beğenmedin tamam mı? Şimdi der misin şeye? O Balmumu heykelini yapana. Ya ben bunu hiç beğenmedim. Bunu bir, bunu bir yerde abi sergilemeyelim falan. adam gibi şey... Mehmet Ali'ye söylerim. Mehmet Ali'yi çağırır mı, o yapar. İnsanın heykeltıraşı arkadaşı olacak. Balmumu arkadaşı. bambaşka bir şey abi. Heykeltıraş... Da... Abi malzeme farklı da aynı. 3 aşağı 5 yukarı ne olacak? O çamur yerine balmumu kullanıyor. Öbüründe dökme mökme durumu yok ya. Öbür taraftan balmumundan yaptırın. Balmumu pahalıca mı bir şey? İstanbul Valisi Muammer Güler 4 ay önce... Ee, bir Balmumu heykeli yaptırmış. Kendinin mi? Evet. 10 bin mal olmuş. Onu ben yaptırdım. Türkiye'ye heykel yaptırmayı ben getirdim. Kişisel heykel olayı. Ben büst gerçi getirdim ama ben hani biraz daha paraya kıydığım zaman bütün komple heykelimi yaptıracaktım ya. Hatta büyük fikrim vardı. Kalıbımı aldıracaktım. Kalıbını alırım senin diye bir, Haya, bütün ters vücudumu, uzman. vücudumu ı, ılık ılık ı, şeyleri döktürüp kalıbımı aldıracaktım. Öyle bir planım vardı. Hı, ne oldu sonra? Niye yattı o? O iş? ne oldu sonra? Niye yattı? Mehmet Ali tiksindi herhalde benden Böyle arkadaşımıza zeval gelmesin diye Herhalde büyük ihtimalle ee, O yüzden yaptırmadım tahmin ediyorum Büyük ihtimalle o tip bir şey oldu. Muammer Güler, Muammer Güler beğenmemiş Şimdi 4 ay önce bu depoya kaldırılan bambu heykeli dün e, gün ışığına çıkmış Böyle bir görüntülenmiş fotoğrafları çekilmiş Sayın Vali çok haklıymış Diye yorumlar yapılmış Çünkü Sayın Valime gerçekten... hemen söylüyorum arayın özel şeyini e, Mehmet Ali Mehmet Ali Uysat e, Heykelcilikte bir numara süre bakmasın kimse yani tanıdığım tek heykeltıraş olduğu için söylüyor. Tanıdığım tek heykeltıraş dediğim yani çevremde tanıdığım tek heykeltıraş. Ya Fahir gerçekten bu bamba muha bambaşka bir şey ya. Ya değil abicim aynı malzeme... sistem aynı sistem. E, malzeme. Bir saniye arayabilir miyim bir, bir saniye. Yani arayı istersen de Ya ya ben, ben heykeltıraş hey, bir şey hiç arama Dinleyicilerimize soralım vardır He, ya. Heykeltıraş dinleyici biz varsa bir şey söyleyebilir der mi bu e, balmumu aynı mıdır nedir malzeme olarak yoksa ben e, Mehmet Ali'ye bağlanmak zorunda kaldım. Malzeme olarak aynı olmadığı ya kesin aynı de. aynı değil de yani sistem aynı sistem. Heykeltıraşları anlayanlar vardır ya. Evet. Sanatçı dinleyicimiz yok mu? Sabahli sanatçı uyuyor mu? Alo. Bakıyorum vallahi yazıklar olsun bize ya Oktay. Bir evet. tane heykeltıraşı yakalayamamışız şu yayınımızda. 8 da zaten kalkandı heykeltıraşa. Ben heykeltıraş demem. Ne alakası var abi? Kalkıyordur ya. Aha yani. Sana yani, sanat yani... Sanatçı, yani... sanatçı olmasına da gerekiyor ya Bu işten anlayan bir olsun. Günaydın Hadi. efendim. Günaydın. Merhabalar. Kimle görüşürüz hanımefendi? Gökçe. Gökçe Hanım heykeltıraş mısınız? Yok. Ben de güzel sanatlar mezunuyum. En yakın arkadaşım heykeltıraş ama onlar bu saatte uyur. Uyur değil değil mi? Değil mi? ne Siz ne iş efendim. yapıyorsunuz Gökçe Hanım? Efendim? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben hiç mimarım. İç mimar. O da sanatın bir ayrı güzel tarafı. Öyle valla ben de memnunum yani. En son ne yaptınız siz? Ben e, en son üniversite binası yapmıştım. Gerçekten mi? Hangi üniversitesini yaptınız? Kazakistan'da Astana Üniversitesi. Hadi ya. Evet. Vay Gerçekten be. tamamen sizi de serindiniz mi? Tamamen benim değil ekip olarak. Ekip üyelerini biz hazırladık. Kaç kişisiniz ekip dediğiniz. Kaç kişi? Altı e, kişi. Ama onlar biraz yatış yapmışlar galiba proje sırasında. <gülüyor> Yok canım. Çok sevabı girdiniz <gülüyor> Gökçe Hanım. Çok sevabı girdiniz. Çok ekip, ora geçti. <gülüyor> ekip ekip adına da lütfen bunu kabul edin. Ee, gençlerin çok duasını aldınız. Peki e, şimdi ne? Bu bal mumuyla bu, hani normalde çamurdan yapıyorlar ya. Evet. E, e, evet tamam o kadarını ben de biliyorum da bal mumu da aynı şey değil mi yani? Bal mumu daha farklı. Hı -hı. Bildiğim bu... kadarıyla direkt bal mumunu döküp e, kalıp alıyorlar. Yani bal mumuyla çalıştığını çok hatırlamıyorum. Genelde akrilikle çalışıyorlar artık. Akrilik Kala mi? Kalı da Evet. Yani aynı şey değil mi? Bu bizim heykeltıraş... Sistem aynı aslına bakarsanız. Bildiğim kadarıyla sistem ya, aynı. Çünkü kuzenim sorayım. de benim heykelde okuyor. Heh, şöyle sorayım o zaman. Şimdi kuzeniniz bal mumu malzemesi verseniz sizin bal mumu heykelinizi yapar mı? Tabii yapar. Ya, o zaman mantık. Tamam canım para abi. falan almaz. Zaten kuzen yani gidip de teyzesinden. Diğeri falan... de yakın arkadaşımı kimse yapar yani. Yani. Ya. Kaç yaşındaydınız hanımefendi? Otuz. Otuz yaşındasınız? Evli misiniz? Değilim. Ve heykellerle falan uğraşıyorsunuz. Kendi heykelinizi yapmak istiyorsunuz yani. Yok yapmak istemiyorum ama istesem istir. yaptırırım yani. Ha, i̇stesem e, yaptırırım. Şey mi diyorsunuz istesem de evlenirdim zaten. Niye böyle bir şey soruyorsunuz ki <Gülüyor> diyorsunuz? Yo hiç öyle demiyorum. Siz araba mı kullanıyorsunuz şu anda? Bir yandan hafif hafif kenardan gidiyorum öte i̇şte doğru. Çünkü o kadar belli ki. Tam konsantre ol. Neredesiniz şu anda tam olarak? Tam olarak şu anda Batıkent'te Butik Ekle'yi bir yer var. Onun tam önünden geçiyorum. Tam şu önünden geçiyorum. Kalabalık mı o trafik? Yok, çok fazla yani. Yavaş değil. yavaş gidiyor. Peki çok başka teşekkür ederiz. Her şey Vallahi çok çok teşekkür ederiz. Çok, e, çok yardımcı olamadım Aa, herhalde. deli ama... mi ne? Aa. Olur mu canım? Ne kadar yardımcı olabildim. başka arayan olmadı ne diyorsun sen? İyi. Vallahi sağ ol. Çok teşekkürler. Size iyi tamam, yolculuklar. Tamam. tamam. ve uyuyan arkadaşınıza da selamlar efendim. İkisi de uyuyordur. Heykel Heykeltıraşlar genelde çünkü daha geç saatlerde başlıyorlar çalışmaya. Ne yapıyorlarsa <gülüyor> sabaha gecenin bir yarısına kadar akşam yatmak bilmiyorlar. Sabaha kalkmak bilmiyorlar. Sabah kadar heykel yaptır ondan sonra öğlene kadar uyuyor. Bu iş iş. 5 tane heykel tıraş tanıyorum. Hep sabah uykusunu çok seviyor. Yani biz tanıyorsunuz gibi bakıyorum yani. Ne, ne kadar güzel. Güzel sanatlar mezun olduğum için e, çok fazla Peki. yani var ha, etrafımda. Ressam da tanırım heykel tıraşta. Başka? E, seramikten de tanıdıklarım var. Kuzenim de orada hoca. Sizde ne kuzen varmış ya? Ya Bizim aile sanatçı sorarım. Bizim aile ayıptır söylemesi. Biraz sanatçı bir aile. Ama yani, bence geleceğiniz parlak hanımefendi hiç merak etme. Sevgiliniz var mıydı? Yok. Allah Allah. Yeni mi ayrıldınız? Hayır. <gülüyor> Hayır. Yani, ne ne, ne balmumu ile ilgili sorduk Gökçe Hanım'a. Hayır, tamam işte, öğrendik hepsini. Gökçe Hanım'ın sesinde bir böyle bir burukluk hissettim ya. Yeni ha, kenardan bizim, kenardan gidiyor trafikten. Ve ondan. benim ağzımda buruk bir tat bıraktı. Ya bütün güzel sanatlar Öyle uyuyor. Mi? Gökçe Hanım kalktı işe gidiyor şu anda. Nasıl buruk olmasın? Bütün güzel sanatlar işin kolayını bulmuş. Heykel tıraş olmuş. Bir beş liraya daha kıyabilir miyim? Kaşında yani. buruk acı neyse sevmek <gülüyor> korku neyse 5 lira, 5 lira, lira. oldu oldu bugün yine 20 liraya paraya para demiyorum kıyıyorum. Çok teşekkürler size iyi tamam. oturduklar diliyorum. Sağ Sanat olun, hayatınızda. Ailenize de başarılar ve özellikle kuzenlere. Sağ ol geçtiği güzel bir muhabbet. Bu baş başa şeylerle başlayalım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben. Şimdi 11 bambu heykel yapılmış. Dur dur sakin ol. Hemen sen de bir hemen abone devam ediyorsun. Ne sakin ol? Sakin ol ya. Bizde bir reklam dünyası diye bir şey var Oktaycığım. Hayır, şu cümleyi tamamlayayım bari. Ha, tamam. 11 bambu <gülüyor> heykel yapılmış. Eee Fire ön Başbakan nerede oh, o? Oh, o. Oktay demişti. Sıralama da hata yaptınız. <gülüyor> Protokol sıra göre yapmam lazımdı? Yok estağfurullah siz gönlünüzün protokolünü verdiniz. Ona kimse bir şey demez. <gülüyor> İstanbul'un emniyet medyayı Celalettin Cezra'nın şey ne oldu peki? Onun da bambu heykeli yapılmış 4 ay önce. Şimdi kendisi İstanbul'un emniyet medyayı. Ben o heykeltıraş arkadaşla tanışmak istiyorum. Ben de. O zaman en kısa zamanda tanışalım. Ve soralım bakalım evli miyim Bir anda değişir vaziyet. Çok iyi ya. Çok iyisi. Fire. <gülüyor> ee, Panaro alışveriş ve yaşam erkeniz sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Amanin. Modern sabahlarda nar olayını masaya yatırırız o zaman. Nar ne ya? ya nar ya nar. Mecliste bir nar karmaşası yaşanmış. Of. Ne? Ne olmuş? Mecliste birisi nar göndermişti. O, oğlum, biz yiyeceğiz diye mi? Aynen öyle. Biz, biz yesek yine iyi. İki milletvekili. Şimdi şöyle olmuş. Ne, nereden gelmişler? onu söyle. Diyarbakır'dan gelmiş. Diyarbakır'ın da narını ilk kez duyuyorum. Ya olur mu ya nasıl? Ya tabii canım. Diyarbakırlılara çok şeydir ya. Yani iri taneli olur böyle. Diyar Diyarbakırlıları seni kolon olur der. Çok mevcut. özür dilerim. Urfa narıymış. Şu anda üst düzey bir kulağımı söylüyor. Urfa narı. Urfa Bak narı. O olur. Şimdi neymiş? Şanlıurfa'da heykeli varmış narın. Ne demek bu ya? He. Yani Urfa'da bizi bilmiyoruz ama Şanlıurfa'da gerçekten başta kolesterol olmak üzere birçok şeye iyi gelen bir meyvemiz. Nar. Biliyorum her şey iyi geldiğini söylerler. Direkt e, e, etki ediyor derler. Hadi ya var. öyle mi? Tabii tabii. Ben bilmiyordum bak onu. Çiğden tüketin derler. Çiğden yiyecektir. Şimdi bir kutu nar. Bir Meclise kutu nar gönderilmiş Yozgan Milliyetvekili Osman Coşkun'a. Tamam nar suyu falan mı abiciğim? Nar abi nar suyu ne demek? Abi ya? kutuyla ne gönderiyorlar ya? Nar işte. Ha, tamam karton kutuyla. Evet. Ha, tamam oldu öyle kasa, de. Bir kasa kasa. Ha kasa tipi kutu. Bir kasa. Bir kasa tipi karton kutuyla <gülüyor> e, şeye gitti. O kadar milletvekili ne yazık hiç olmazsa onu taneleseydi herkes böyle 3-5 tane yerdi. Herkeste bir şey yok bir milletvekiline gönderiliyor. Bir milletvekiline gelen tüm milletvekiline gelmiş sayılır. Yozgat milletvekili Osman Coşkun'a gelmiş tamam mı Şanlıurfa'ları. Evet. Ondan sonra Osman Coşkun milletvekilimiz. Yozma, Yozgat milletvekiline Urfa'dan geliyor. Nasıl? Evet. Evet. evet. Ondan sonra gelen bir kasanlar için telefon açmış. Teşekkür etmiş. Thank you well çok, demiş. Çok memnun olduk. Ne kadar iyisiniz. So, hora geçti demiş. Biz. Hora geçti. Hora falan filan diye konuştuktan sonra. Ondan sonra geçmiş. Bir hafta sonra geçen hafta tekrar bir kaza daha gelmiş. E tabi. Yenenle yanana ne dayanır koca meclis. Yine Osmanlı Coşkun'a. Ondan sonra Allah Allah falan ne kadar iyi olmuş güzel olmuş falan filan derken. Osmanlı Coşkun danışmanını göndermiş. Dur bakayım. ...Fatih Çankaya bir isim, bir isim daha girdi... Ee, ...Fatih Çankaya'ya talimat vererek... ...demiş ki... ...Fatih'im demiş kargoyu teslim almanı istiyorum demiş... ...lütfen demiş buna gider misin... ...Fatih Çankaya vekiğine ait olduğu belirlen kargoyu almış... ...ondan sonra anlaşılmış ki... ...bu ikinci gönderilen kasa... ...meğerse başka milletvekiline gelmiş var... ...a a a... ...ya Diyarbakır milletvekili... ...kime gelmiş... ...Osman Aslan'a gelmiş... Ya bir tane bir adam işin kolayını bulmuş ya. Bir kasa narla bu kadar hava atılıyorsa. Ben kasa kasa göndereyim canım. Nedir ki bir kasa narda kaç tane kaç kilo nar var? Narın kilosu ne kadar? Ne kadar ben yeni geliyor kilosu... yayında harcıyorum. 20 lira harcadım bugün yayında. 20 liraya kaç kilo nar alırdım ya? Arst... Bir kasa nar alırdım yani. Yani işte harcayacaksa demek ki doğru şeyi doğru yerde harcayacaksın. Harcayacaksın arkadaş. Yani doğru sen, sen zevkin için harcıyorsun. Ben sefam olsun diye harcıyorum. Ben bir şarkı söyleyeyim diye... Üstüne para vereceğini bile bile şarkını söylüyorsun yani. Hatta aslında böyle bir durumda bile bile sevdiğini korkundan gelmedi diye şarkı söylerdim ama normalde söylemiyorum. Bıraktım 20 lira onu. oldu artık. Bugün bayağı bir harcama Müzeyimi yaptım. Müzeyimi açtım evet. Bütçemi yani açtım. açtım. lütfen. Ondan sonra meğerse Diyarbakır Milletvekili Osman Arslan'ı ancak Osman Arslan Fatih Bey'i dava etmiş. Nasıl dava etmiş? Ya işte su yani. Biziziz. Şu. <gülüyor> Oradan düşsü zaten Şu ey. Ondan sonra Fatih Cankaya'nın Sonra kim olduğu anlaşıldıktan sonra Kim gönderiyor bu arada bunları İşte diğer şeyden Urfa'dan bir şey ya Bir vatandaş, bir vatandaş gönderiyor Ama öyle. yani bak havuz sistemini mecliste oturtmaları lazım Birine gelenler hey, Hepiciğine gelenler der Herkesin onda şeysi vardı. Göz hakkı diye bir şey vardı. Abiciğim iyi de bir kasa şey geliyor ya zaten. Abi bir kasa dedin. Taneli taneli zaten 3-5 tane. Ne, oturup her tarafın kırmızı kırmızı mı onu ayıklaması dert zaten. Ancanları nasıl yiyeceksin? Birileri ayıklayacak dolaba koyacak. Sen de kaşıkla dalacaksın. Içinde. Bence esas kulislerde o havalı koltuklar var ya kulis Orada yerlerinde. ne nar yenir biliyor musun? Orada böyle şey yapacaksın. elini bir yandan kulislerde konuşacaksın. Bir yanda da... Yerken en e, böyle ayıklayıp ikram etmişsin. Ya nar elle yenmez oktayım yapma gözünü seveyim. Abi e, şimdi kaşıkla etmen. maşıkla olmaz. Öyle tabağa koyacaksın Herkese Ama yetmez onu diyorum. Tahta kaşıkla. Nasıl? Yani öyle. Eski milletvekillerinin bıraktığı tahta kaşıklarla. O hikayeyi biliyorsun tabii tahta kaşıklar hikayesini. Tahta kaşıklar, sen tahta çanaklar. Sen anlatmıştın yani tahta çanaklar tabii. ve tahta kaşıklar hikayesi. O, hikay o, o hikayeyi bilmeyen yok. Bunlar vayden. unutulmaz Oktay bunlar kolay yapılmıyor Böyle bunlar. Böyle bir şey var mı ya Facebook'ta 16.450 kişi şeyi öldürmek istiyormuş Berlusconi'yi. Ben de şeyden bahsedecektim Berlusconi Putin'le e, Başbakan Erdoğan'ın görüşmesi vardı ya. O zaman sen ondan bahset de ondan sonra bu haberi vereyim. Ya tamam. da önce istersen bunu vereyim. Bak Berlusconi'yi öldürelim başta altına gruplar kurulmaya başladı Aman öyle şey olur mu ya öldürelim öldürelim İtalya polisi alarma geçmiş. Alarma. Alarma, alarma. Ya. Benden başka yer bulaman ya. Eee şey şu söylüyorum ben sana. Tam bu televizyondan bir şey ne derler ona. E... Ha şey üçlü konuşma diyorsun. Üçlü konuşmaya yaptılar ya. Evet. Ama tam çok affedersiniz ama amiyane tabiriyle tamamen bir futbol ee, şeysi konuşuldu. Ee, futbol geyiği çevirmiş. Paredes Konni şey demiş. Ya bizde nasıl böyle e... Putin'in şey kazan takımı var ya. Ha, Rubin kazan. Rubin Kazan Barcelona'ya e, yendi ya. Yendi evet. Gökhan'ın Gök golü Deniz var falan, Gök Gökdeniz'in golü. Gökhan nereden çıktı ya? Gol <gülüyor> değil, <gülüyor> <gülüyor> Her şey düzelttin onu onda şey yapayım mı? Ha golü geçti. Ya. Aa demiş işte Göktenes de sizin çocuk güzel gol attı falan demiş. Yani. Öyle mi? Ondan sonra Berliskon'e de demiş nasıl bizde bu arada e, İtalya coştu demiş son dönemde falan. Böyle bir tamamen şey çevrilmesi. Futbol üstüne bir şey. Böyle bir bağlantı zannediyorsun ki çok önemli meseleler koş. Tabii biz görmüyoruz. Böyle futbol falan konuşuluyor yani. Onlar yan yanaymış ama. Değil mi? Putin'le Putin yan yanaydı. Ondan sonra Başbakan Erdoğan buradaydı. Yani öyle bir konuşma öyle, olmuş. Öyle konuşmalar oluyor yani. Enerji ve petrolün yanında futbol yorumları da yapıldı demiş. Enerji ve petrolle ilgili şeyi herhalde burada balon çıkararak şey yapacak halleri yok. Gazetecilerden. Balon çıkararak ne yaptı? Yani şeylerden konuşma balonu çıkararak içine enerjiyle ilgili yazdıklarını söylediklerini yazacak halleri yok. O yüzden de futbolla ilgili alanı şey çıkarıyorlar işte. Bu kadar. Bu kadar abi. Yani burada neye batıyor falan onu anlamıyorum yani. Şimdi abicim ben sana abicim mabicim ee, Moruk <gülüyor> Bunu birisinin etmesi gerekiyordu ben ettim ya Kim edecekti başka İspanya'nın Barcelona kentinde evet. El Prat Havaalanı var ya Aa, evet ya yerler cillöp gibi yapmışlar. Yerleri cillöp gibi yapıldığı için çok şikayetçiymiş kadınlar. Çünkü... Etek yemiyoruz demişler ya huzur içinde bir etek yemiyoruz. Yerleri komple ayna gibi yapmışsınız, Affedersiniz orlarımız burlarımız gözüküyor demişler. Yansıma ya. yapıyor musun sevgili dinleyiciler 285 milyon değil, 258 milyon euro para vermişler. El prat diye havalandı yapmışlar. Yerleri de ıslak zemin tipi bir şey yapacak. Islak zeminlerin komplesini ayna gibi yapmışlar. Ayna gibi yapacak yansıma yapmış Zemini kadın yolcuları rahatsız ediyormuş havaalanı. Herkes size. başını öne eğik gidiyormuş. Havaalanı çok güzel ama demişler çok şey yapıyoruz. Erkekler falan koştura koştura gidiyorlarmış havaalanı. Hadi geç kalmayalım diye. Uçak geldiği zaman nasıl karşılıyorlar? Ya bırak uçak ya. Uçakla hiç işi olmayan adamlar havalarında geziyormuş ya eller cepte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye böyle gezen var adam ya. var mı ya? Dresden Frankfurt'tan. Havalı uçak gelecek var ya o var ya çok güzel ya gerçekten diyor. tabii e, kadınlar biraz rahatsız herkes pantolona dönmüş bu durumda evet. e, bu durumdan da İspanyollar şikayetçi çünkü İspanya'da biliyorsunuz pantolon giymek yasalara göre suç efendim yani sudan da o dediğiniz e, doğru ya ben hep ülkeleri bazen karıştırıyorum Oktay coğrafyam çok iyi değil kusura bakma eee <gülüyor> e, ne yapacaklarmış yani Gerl değiştirecekler herhalde ya halı flex gibi bir şey kaplayacaklar evet be. ya ama halı da toz tutar bir Oktay'ım Gerçi doğru. En sıhhi malzeme ahşap. Bence güzel bir parke çeksinler oraya. C ama cilalı olursa ya yine yaparlar. Ya bırak şey laminant parkeden bahsediyorum ya. Havaalanına takır tukur ha, hiç de bir şey olmaz. Uzun yıllarda kullanırlar bana da teşekkür ederler. Ben size söyleyeyim tanıdık parkeci de var. Güzel döşetsinler parkeden memnun kalırlar yani. Ben eve yaptırdım memnun kaldım. Buradan İspanya Havaalanına da sesleniyorum yetkililerine, işletmecilerine. Parka yapın arkadaşım çok rahat edersiniz. Halı flex kadar zaten parke Yani üç aşağı beş yukarı oktay. Aşağı yukarı yani. Evinde son dönemde tadilat yapan bir insansın, netice itibariyle e, şeye daha hakimsin. Neye? Bir, ben şeyi. Piyasaya ya. piyasaya oktay piyasaya. Ben, şey, çok hakim değilim aslında. Benim, ben bendi benim hanım hakim. <gülüyor> evet yani genel şey o. Genel kanının aksine. Aynen öyle. Yani böyle bir böyle bir sıkıntı var ya bu ne dur bakayım. Ya çok abi, sayıda yolculardan falan şikayet almışlar. Yani gerçekten burada bir fotoğraf var. Senin, senin önündeki haberde bende fotoğraftan, fotoğraftan bile Yok bende fotoğraf yok da. Fotoğraftan cinciki. bile görünüyor yani kadının şeyleri, bacakları. Bacakları mı? veya anlat ben tam olarak şey yapamadım o fotoğrafı anlat bakalım nasıl bir kadın bu kim bu kadın bu yani, kadın kim diyoruz bilmiyorum yüzüm yüzü, yüzü görünmüyor kadınca yüzümüzü gözükmüyor ama orları burları gözüküyor yani iş mi bu ya yani C bilmiyorum böyle affedersin böyle. ya tüm hakikaten İspanyol bir de garip garip adamlar var yani öyle geziyorlar hakikaten ya uçağınız falan var mısın yok demiş öyle öylesine geldik falan şöyle güzel havadan güzel olmuş ya oraya bir gezmeye geldik demişler Başlayın yapman alayım. ağlar etmem beyler efendiler lütfen rica ediyorum sen bir milyar 250 milyon euroya şey ya hava alını böyle Oktay, bir şey olsun. Sen de sürekli rakamı arttırıyorsun. 295 milyon euro dedim. Bir 1 milyar 250 milyon. Ben 1 milyarını görmemiştim de onda. 1 milyarını görmemişsin, uyumusun orada? <gülüyor> 258 milyon euro demiştim, değil mi? Değil mi? Demi demi demi demi demin, demin. Samimi miyiz o Samimi miyiz? Bir ya böyle işte. E, zamanın Fendi erkeği yendi. Nasıl yendi? Şimdi biz diyoruz ki Hüseyin Bol çok şahane adam. 42 kilometre hızla koşuyor. Aman şahane zıplıyorlar, atlıyorlar, opluyorlar evet. Oysa ki şöyle bir tarihe baktığımız zaman e, erkekler. Oho hey hey hey. Çöküşün nedeni ne? Çökmüşüz. Çünkü neden? Yüksek atlamada Alman bir antropologun geçen yüzyıl başlarında çektiği fotoğrafta bir törende Tutsi erkeklere 2.52'yi aşıyorlarmış. Dünya rekoru şu anda 2.45 yani ona söyleyeyim. Ee, Havye Sotomayor'a ait. Yani geri mi gidiyoruz yani? yani geri Hep gidiyoruz beraber. canım ileri gittiğimizi zannediyoruz. Aborjinler bir mızrağı 110 metre öteye fırlatırlarlarken. Larlarlarken, aborjinler çirkanım. zaten aborjinler insan olamaz ben sana öyle söyleyeyim. Ha, evet ya o Gördün kadar boyları var tülü tülü var. Sadece bu değil yani her şeyleri bir Bir şey, enteresanlık var enteresan. ya bir kendilerine e, has Şahıs, şahıslarına münhasır bir durumları var. Şahıs şirketi kurmuş her borcun. Şimdi bak Roma lejyonerleri kendi ağırlıklarının yarısı kadar ekipman taşıyarak. Oktay seni söylüyorum. Mesela sen bir Roma lejyoneri olsaydın zamanında 50 kilo rahat. 55, 50 50 kilo 50 50 50 50 adamsın, kilo. ayıptır ya. Neyin artık o kadar yok ufay ya. Nasıl o kadar yok? Ben biliyorum şu anda çektiğin kilo 110. 50'de 55'te. Sen nereden biliyorsun? Sanki her gün şeker çuvalı taşıyorsun. Şeker portakal yiyorum ben. Yani. Eee Günde bir buçuk maraton yani 63 buçuk kilometre mesafe kat ediyorlardı. Hı. Ondan sonra. E, peki bu çöküşün nedeni ne Oktay? Söyle bana. Nedeni mi? Erkeklerdeki evet. Sırf erkeklerde miymiş bu çöküş? En yani... üstü değil. Tabii canım. E, eski insanlar bizden çok daha güçlüydü. Doğru ben hatırlıyorum. Mesela benim babam benden çok güçlüydü. Sen çocuk yani. Yani. Normal o normal. Ee... Bir de çocuğa tabii babası hep daha şey gelir faiz. Hep daha üstü her şeyi Değil yapabilir mi? falan filan diye evet. gelir. Şimdi insan vücudu... Neymiş e, peki? Istatistiklere göre endüstri devriminden... Bir dakika düşündüğüm... tamam buldum ben. Ne? Domates, hormonlu Hı. domates mi? Tamamen abi hormonlu domates ve sağlıksız gıdalar. Gıda o tip şeyler mi? Ve fast food, hamburger, pizza. Bunlar mahvediyorlar ki aslında hamburger pizza diyorlar. Hüseyin Boltluğ'un da en sevdiği şeylerden bir tanesi çıktı yarıştan sonra... İki tane en acılısından güzel şeyini indirmiş mideye. Ee, hiç de acımadan. O da yiyor, ben de yiyorum. Bir aynı hesap yani. Ee, günaydın hocam, iyi günler. <gülüyor> Nereye bakmıştınız? Aa, hocam iyi günler. Çok. Iyi hocam havuzumu <gülüyor> henüz açılmadı. Siz havuz için gelmiştiniz değil mi? Ee, yalnız duş almadan gelmiyoruz lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun oturun siz kendi rahatınıza bakın bir çay kahve bir şeyler söyleyin dışarıdan arkadaşlar size yardımcı olacak. Domuz gribiyle ilgili bir şey vereyim mi yoksa canım, ben bitireyim da. de şunu. Sebebini bilelim ona göre davranalım. Ee, <gülüyor> endüstri devriminin başında insanlar çok çalışmak zorunda kalıyor. Sanki şimdi hiç çalışmıyoruz bu nasıl bir hisse. Neyse insan vücudu çok esnek olduğu için sislese yanıt verebiliyor. Ne biçim bir haber veriyorsun Fahir ya insan vücudu çok esnek bilmem ne. Zaten demin kadınların bacakları görünüyor diye İspanya, İspanya bahsettik. Buyur canım otur sen şöyle. Aç bir mikrofon da oturalım ya. Otur da öyle açalım canım böyle ayakta şey mi olur? Aç hayret, bir mikrofon şey. ne ya yap bir yarım ekmek şey köfteden Ağaç gibi. Aç bir mikrofon be ya. Hoş geldin arkadaşım. Hoş bulduk. Bize katıldığın için sana teşekkür ediyoruz. Yoksa e, pişman mı olmalıyız? Ne söyleyeceksin? Ankara trafiğinden geliyorsun. Dışarıda Ankara trafiği bir... tabii artık bu saatte sabah trafiği bir şey kalmadığı için gayet rahat <gülüyor> e, rahat geliniyor. E, yollar açık. ...insanlar şık... Aaaa... Aptay aa. hemen şey yapma. Hiçbir şey söyleme. Sakın bir şey söyleme. Kimsecikler duymasın. Çünkü çok önemli bir şey var. Ege'nin açıklamaları var. Bunu birazdan alacağız. Oktay'ın çok enteresan açıklamaları var. Onu yani elinden oynayacak. Ben size söyleyeyim. Hiçbir şey eskisi gibi ben olmayacak. olmayacak. Ben sadece bir soru sormak istiyorum size. Hani bana dün sürpriz vardı? E vardı. Söyleyeyim mi ben sana? Neydi sürprizini? bana sürpriz? Nurhan Damcaoğlu. Nurhan Damcıoğlu yayına bağlanacaktı. Eee... Hastaymıştı, bağlanamamış. Evet abiciğim. Ne olacak senin? Telefona uzanacak halim yoktu. Ee, konuşamıyormuş. Hırıl hırıl çıkıyormuş sesi. Yani, ay, ay, ay, ay diyemem dedi yani. Yani şimdi Nurhan damcı oluyor. Hı mı Bağladıktan sonra bir şarkı söylemesi gerekir ya. Ha. O beklentimizi karşıladı. Nasıl ulaştınız dönen abimci oldu? Ee, Orası da bizdeki Ulaşamadığımız ortaya çıktı gerçi. Benim hakkında bir şey dedi mi? Seni, seni çok merak ediyormuş. Nasıl biri dedi? Ben dedim gençten 35 yaşlarında, ahtan bendim dedi, ideal erkeğim dedi. İnce bacaklı, ince belli İri memeli bir çocuk bu dedi. Evet dedim. İri memeli değil keçi memeli dedik biz de zaten. <gülüyor> Düzeltme yaptık. Keçi memeye bayılırım dedi. Keçi meme yalnız mono, ile beraber gene moda. O mi? şeyin Kiss'in şeycisi. Gene Simmons mı? Davulcusu mu? Chris Chris. Chris neydi? Chris da Burke. Chris mi öyle bir uydurkisi evet. var? Evet. Meme kanseri olmuş. Aa. Ya. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun gerçekten de rocker olacağım ya aslında ama artık işte 80'lerin devleri... O da ama keçi devleri... memeliydi yani. Bir Ondan ben sen, sen de bir kontrole git Eke. Keçi memelerimi kontrol... Ben her Senede de zaten... bir kesin, 6 ayda bir kesin meme kontrolü şart diyor. Her Be... sabah parmakla kontrol yapıyorum ben Oktel, keçi sen memelerimi. kontrol ediyor musun keçi memelerimi? Ben memeleri? ediyorum her gün. Her gün ediyorum. İri belli, ince memeli bir çocuk. İyi, Hayal oldu. Ediyorum. Oldu tamam. Hadi bakalım. Kolaylıklar bizi Bize bir tane Uğur Damcı'lı şarkı söyleyecek. Ben onu beklemeye geçtim. Kulış verişin Günaydın. Günay günay ay ay aydın. KIS'le başladık modern sabahlarının yeni saatine moral olsun diye. Bu çok güzel bir moral var. Modern alternatif tedavi anlayışı. Alternatif tıp diye bir şey var arkadaşım ya yani niye öyle diyorsunuz? Adam Doğru. şimdi yattı ashanede mi moral oldu? Uyandırdılar adamı şimdi. Chris seni radyo tüde çaldılar diye. Adam nasıl mutlu oldu? Göz Zımbı yersi. gibi kalktı. Ey yavrum ey Chris değil mi bu? just söyledi Chris Kai right. Ya işte Chris Müris. Japon bilim adamları. Neydi o adamın adı ya? Sevgili dinleyiciler. Şimdi... <gülüyor> Peter Chris. Peter Chris mi? Evet doğru tamam. Kedi kedi makyajlı olan. Ha ona. kedi makyajlı olan. Peter Chris. Hı hı. Yani nedir ki? Ee, sevgili Peter. <gülüyor> sevgili Peter'a da büyük geçmiş olsun. Büyük badire atlattı. Şimdiden geçmiş olsun diyelim. Oldu devreye girer zamanlaması. <gülüyor> Düşündürücü. Buyurun efendim. Japon bilim adamları domuz gribine yönelik robot yapmışlar. inleyen robot. Ulan bir şeye de başka bir yaklaşım getirsinler ya. Lan mı? Ya. Lan mı? Bıktım bu Japon bilim adamı dediğin şey robottan başka bir şey mi? Bir, bir ilaç yap bir gün. Bir elektronik devre yap. Bir bilgisayar yap. Bir şey yap. Robot robot her şey robotla mı olacak ya? Yalnız lan diyorsun ya istersen bir de yazar kasa fırlat bize. Oho! <gülüyor> lar gene ulumaya başladı. Ben, Hava soğuyacağı e, benzer. Gönlümden koptu 100 lira veriyorum buna üstüne. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmışlar bu robot? Nano robot muydu? Nano robot değil ya. Domuz gribini teşhis etmende yardım etmesi için bir robot mu? Teşhisi herkes yapar. <gülüyor> tedavi yapıyor şu yandan insan... tedavi. Gerçek insan boyutunda robot. Virüs... Evet, Damara falan da verilen robot da değil. Ben zannettim ki böyle... Damara bir... verilen bir tane robot söyler misin bana? işte nano robot yapsalardı hmm. onu aşıyla... Tamam sen damarlarımızda... mikro robotu nano robotla sen nano dediğine mikro... Nano mikrodan lan... daha küçük nano nano nano diye dolaşsaydı damarlarınızda. Nano nano nano nano nano. Valla <gülüyor> Demek ki para tatlı geldi tabi hiç Özcan dizin şarkıları bu sabah yayımızda yer bulmadı bu kadar nano denmesine rağmen evet tabi cidden para tatlı geldi siz beni tufaya, tufa tufa ee, evet ne yapıyormuş bu tedavi mi ediyormuş yani şey gibiyse annem gibi bakıyorsa Tamam yoksa ne yapayım ben Yok öyle Yok canım tedavim etmiyor ya veriyorsun robota Virüsü He. yani daha doğrusu Virüsü kapınca virüs Robot virüs mü bulaştırıyor sağ sola Robot gidip virüs. onu bunu elliyormuş Orasını burasını edeyip gidip ekmekleri ha, robot Virüs yapmışlar. emiyor ya emiyor, emiyor. emiyor somuruyor, Ortamdaki somuruyor. virüsü emen robot bu Ama inliyor işte Niye inleyemiyor? Yani hem inlim... emiyor hem inliyor. Ben böyle robot <gülüyor> <gülüyor> filmi galiba. <seyretmiştim> <gülüyor> Üç tane şapon robot varmış. Aa ben de seyrettim ya neydi biliyor hangi? Biliyor musunuz onu? Üç şapon o, robot varmış. O, o bilmeceyi biliyor musunuz? Biliyoruz biliyoruz. Üç robot var mı? Tabii Bilesi... tabii onu bilmez miyiz ya? İnliyormuş. Bir, biri... bir tanesi inliyormuş, bir tanesi titriyormuş, bir tanesi de terliyormuş. <gülüyor> Bunlar da domuz gribi gösteren <gülüyor> robotlar olan. Olarak... Hangisi domuz gribi diye soruyorlarmış. Ya. E, yani şey, filtre gibi bir şey mi? Filtre. Aynen öyle. Tedavi... E, buna, peki şimdi çok özür diye bir şey sormak istiyorum. Onun ne faydası mı var? Yani biraz umut, bağlı umut. olmasa ben her tarafı alacaktım ondan. Umut. Şu hava temizleyen aletler var. Ha. Hava filtresi. Hava 99 filtresi. lira ayıptır ya ona mı kıyamadın? Yani ne hava kendi havasını kendisi basıyor. Ben öyle şey istemem. Bana getirsin alp havası. Havatar. Yaylası, börecek yaylası <gülüyor> getirsin. Ben onları isterim de. Şimdi... Buna kaş göz yapmanın ne anlamı var? Benim robot robottan anladığım bildiğim bir makine kaş göz yapıyorlar. Al hmm. robot. Hoparlör robot yapıldı. Çok af ee, hoparlör iki tane ayak tak, bir tane dönen kafa. Ne oldu? Hoparlör robot. Ben de kafayı kaç göz şey yapsam robot olur. yani Bu mu yani? Bu robotçuluk bu değil. Yani Sadece çok de. ağır konuştun Ama yani Japonlara da kızıyorum. Her şeyde birkaç göz yapınca bu da robot. Bu da robot bilmem ne robotu diye çıkartmayın ya. Kafası yani... dönen hoparlör var zaten içine şeytan girmiş. Robottur bence. O. Veya Mehmet Ali Erbil'dir. Siz dün şaşırtmalıyı mı seyrettiniz? Evet. Ya biz dün ne seyretseydik? Doktor Do uzun mu seyretseydik? On... Yani ben hakikaten diyorum. Doktor geri geldi. Oktay ah, hakikaten bin yaşa. Öyle saatinde şöyle bir ağız Doktor Oz'u seyredeyim dedim. Oktay'ım orada yanı başımda uyuyor. Kıvrılmış. Mıyır mıyır sesler çıkarıyor. Dedim şöyle kıyım kıyım. Oktay'ı uyardım. Oktay'cım anonsa gireceğim. Lütfen horlama <gülüyor> şey dedim. Horluyor muydu var <gülüyor> dedi. <gülüyor> çok ses çıkıyor. Yani de Uyumak ne demeyi Hadi geçeli çok oldu da. <gülüyor> Stüdyoda uyuyan adamı horlama diye <gülüyor> hor dedi. görmek ne demek. <gülüyor> <gülüyor> Stüdyoda ne yayındayken uyumadıktan sonra bence sorun yok ya stüdyoyu bir ev gibi kullandığımı gösterir. Doğru. Tabii canım en, en çok vakit geçirdiğimiz nasıl, nasıl sıcak bir hava oldu biliyor musun? Sanki ben de anonsları yapıyorum bağıra çağıra ama bir taraftan da Oktay'ı uyandırmamaya çalışıyorum. Ne kadar çok güzel bir histir. Yani. Yuvaya, yuvaya döndü olsun. Meyve soyup getirseydi bir Oktay'a. Biraz böyle mikrofon ucuna takıp <gülüyor> susaydım. Şimdi ben de dedim ki ah şöyle ağ doktor doktoruzu seyredebileceğim. Bir her gün doktoroz. Ne zaman? Her gün doktoroz. Her gün. Her. her gün. Star'da mı? Star star'da. Ben. Bir açtım egecim ama ya Rabbi bir masa masanın üstünde beş kap beş kabın içinde afedersin kabahatler kaynıyor. Bunu görünce ben şöyle uyandım ben uyuyordum derin derin uyuyordum. Ben bunu nerede seyrediyordum? Böyle... <gülüyor> diye aramızda 30 santim var böyle bağırdı faal. Ne oluyor? Ne oluyor diye bir döndüm. Bir de <gülüyor> bak hemen dedi. Orijinalini de dinleyemiyoruz ya ee, şey ne derler dublajını dinliyoruz. Durancı ne diyor? Kabahat mı diyor? Kaka Aa, diyor. Kaka diyor. Bu kakamız da böyle oldu. Bu kakamıza geçince aman da böyle dedi. Ne diyorlar o? Bildiğimiz kaka mı diyor? Acaba? O zaman pup diye konuşuyordur adam. Herkes anlasın diye. Gayta gaytı diye. gayta diye. falan demiyor. Ben hastanede şehir rastladım ee, Pope, adam böyle Hasta bakıcı ile konuşuyordu. şey ya bunu da bize bunu gayta mı gayta ha ya bıraksan adamı söylecek bunun içinde şey diye verdiler diyecek ama diyemiyor. Onu bir de kesek kağıdına koyduruyorlar. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> İyi günler efendim. Benim arkadaşıma şey demişler. Allah beranı verse hepsini dolduracağım diye bir şey yok diye böyle o bütün kapı doldurup üstünde böyle güzel şey yapacağım var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel streç folye Silme, silme vermi. <gülüyor> <gülüyor> Lazım. Ama insanlar onu neden öyle yapıyorlar biliyor musun? Ya eksik kalır da hani tekrar isterlerse diye şöyle bir sağlam veriyor. Ya eksik kalsan ya... isteyelim demiş. Biz bunu ne yapacağız demiş. Çok affedersin. Küçük kabahat içinde veriyorlar ya test diye yapılacak. Ona yani verdikleri kabın şöyle. Üçte birini doldursan yeter. Hadi bilemedin yarısını. Ben şey diyemiyorum. böyle. <gülüyor> Kavu ağzına kadar. Hayır <gülüyor> <Dur, dur, dur. gülüyor> sonra tekrar lazım. Ya, şey o, o yine dolar da ben büyük kabahatim dolmasını ve yani sıfırlayarak verilmesini gerçekten anlamadım. Ben. Verilen kaba yani şey yapmak demek bu. Çok ucuz diyorum ama. Verilen kaba hürmetin en güzel göstergesi. Tabii canım onu hakkını vereceksin. Güzel. O kabın hakkını. Silme şey yapayım. <gülüyor> o kabın hakkını vereceksin. Öyle olmaz. Bir de küçük kabahatte şey diyorlar ya. Başına bir şey yapın atın ortasını alın yani ortası şey mi olur bunu. bunun 5 metrelik bir küçük kabahat var baştan 1 metreyle sondan 1 metreye at aradaki 3 metreyi al mı diyorsun bana ya şeyi bilirim yani şu anda bebekleri olan aileler varsa kış geliyor şimdi onun endişesini yaşayacaklardır çocuk öksürüyor öksürüyor gecenin ikisinde ateşli çocukla ağacıya gidecekler ondan sonra ee, kap verecekler falan kap da vermiyorlar bir şey yapıştırıyorlar oraya hmm. ondan sonra çiş yapmışsın bekliyorsun çocuğunu Gece dört buçuğa kadar bekledik biz bir gün. Yaptı mı yaptı mı uyuyor çocuk. İlla ara çocuğun ara yapması şart yaptım. mı? Mesela ben, siz ya, yapsanız ebeveyn olarak. Ben yapayım dedim. Ha. İsterseniz bütün, aslında her köşesini yaparım dedim. Olmaz dediler. Allah Allah. Tıpta da böyle saçma bir şey var. İşte evet Tıp ya. çocuğu birey olarak görüyor. En küçükten itibari. Herkes böyle yapsa. O çocuğu dört bire... saat dört buçuğa kadar beklemezsiniz işte. Orada çocuk bireyliğini bilecek. Sen nasıl bir yetişkin olarak yap dediğinde birey yapıyorsun. Birey olduğum yani birey olarak etkili olduğum bölgeyi işaretlemeyi biliyorum ben. Yani bu önemli bir şey. Yani. Ne siz... yapıyor Doktor Ağuz? Doktor Az orada çeşit çeşit affedersiniz kabahat, kabahat gösterdi. İşte bak, bak bu mesela bu cıvık olan. Bu biraz böyle mayış mayış evet, olan. Böyle bu böyle, affedersiniz ya. bu böyle bir. Bir de orada şey simülasyon gösterdiler. ...ondan sonra o bitti falan diyorsun... bir Simülasyon tane de... dediği çömdü mü? Çömeşti mi? Yok canım şey? ekranda. Şimdi bunu izleyelim... ...bağırsak hareketlerimiz diyor. Burada hop geliyor... ...bağırsak içinde doluyor, dönüyor falan... ...bak çok diyor bu şey oldu diyor... ...bak kabuz olunca böyle oluyor diyor. Yanında bir tane... ...son derece iri ama bir o kadar... ...kibar bir hanfendi vardı... Hı -hı. Ona şey dedi. Büyük ihtimalle seninki de böyle falan Abi, diye bir tane tabağı gösterdi. Ay, Tabağın ay, içinde çünkü kabardı. Hayır ona değil şey diyor. orada yemek yiyorlar ya. Pisler. Tabii canım çok affedersin. Marka vermeyeyim ama e, hani Pazıdır şey deyince şey fırına ya. kullanılan camlar vardır ya cam kaplar ha. ismiyle. E, dayanıklı camlar. Fırına dayanıklı camlar. Dayanıklı cam. Vallahi onların içindeydi hepsi Şaka zaten. Şaka yapıyorsun gerçekten falan. Be, içinde hani şey yaptığım vardır ya. Ee, fırında makarna yaptığım vardır ya kare olanlardan. Onların içine koymuşlardı. Tıp bu değil ya. ya tıp kad... bu değil yani. Ben kad... de doktorlar görüyorum. Böyle şey olur mu ya tıp tıp? kadına şey diyoruz. Şimdi çok şey olduğu zaman böyle çatlak çatlak olur. Oradan da gösteriyor. Sizde de oluyor değil mi? Yani olmuştur kesin. Evet çatlak Damarlı mı dedi? Bir şey dedi Yok, ya. Çatlak damar deme. Üstünde su kaybından dolayı çatlıyor dedi. Konuk ne diyor? Bir keresinde hiç şey yapmadan kesmeden böyle çıkarmıştı <gülüyor> falan bunları mı almıştı? Hayır o bitti dedin tamam ah rahatladık falan Simülasyonda göster. Rahatladık deyince üç kap daha çıkardı. Bir tanesi kahverengi, bir tanesi siyah, bir tanesi de kırmızı Pa işte dedi bu. Bir de, de e, çim katısa bir de o stüdyoda onun kokusuyla şey yapanlar var. İşte ondan cam kap kullanıyorlar. Üstü kapalı onlar. Çünkü cam çok zahiy. Hayır kapalı deyince. ara ara parmaklıyormuş bak ya, e, tabii canım şey. Parmağım içine girmiyor. Kasatır, bileğim ya, yeter diyor. ya. Vallahi bak, yani. Doktor Oz biz de televizyona çıkacaksınız diye sevinmiştik. iğrenç bir insanmışsınız ya. Bununla çok... mı başladı? Daha güzel bir şeyle başladı mesela. Damar damar üstüne bindiğiyle gir. Değil Değil mi? Yani ay daha neler sordular dün perşembeydi zaten ilk programı bu değildi canım daha önce yavaş yavaş girmiş işte adam bu noktaya dördüncü günde bunu bu konuya gelmiş yani esas ask doktor az diye bir köşesi var ask doktor olsun ben onu hiç Dr. hiçbir şey ya valla sorulan soruyu söylüyorum ya birileri uyduruyor ee, bir tanesi kadın çıktı şey dedi ben göbek deliğimi oynamayı çok seviyorum efendim bir de stüdyoda sonra açtı göbek deliğini sonra ben mesela parmağımı sokunca böyle ...bir koku geliyor... Ekşi, gö ekşi. ...göbeklerlerinden... ...acaba neden diye... Doktor ...bu soru mu soruldu... ...bu soru soruldu... ...ben uyumuşum bu kısmı... <gülüyor> Valla uyudun var. iyi ki uyudun... ...neyse pis pis şey yaptı... ...şey dedi ya ölü deridir dedi... oraya güzel yıka temizle falan... ...şey yap... ...kız biraz deli gibiydi zaten... ...hadi onu geçtik... ...öbürü şey diye sordu... Kadınlar rey döneminde isel oluyormuş. Öyle bir soru sordular. Neden? Ya tamam kapatalım ya. Biz doktor değiliz şey Niye katlanıyoruz bu iğrençli? Ya Doktorlar ederim. onlar hipokrat diye miydi? kusura bakmasınlar. <gülüyor> yani bir kere girmişler o yola. Onlar doktor Özal'de şey ben de bilmiyordum ama araştırdım. <gülüyor> oluyormuş böyle bir şey var herhalde kimyasal bir şey falan deyip kapattı neyse ben konuyu değiştireyim artık doktor özü lütfen ya aile yani, yavaş yavaş değiştirelim aile programıyız şimdi, beyler hızlı değiştireceksin inandırıcı olmayacak konuyu değiştir hayır bak. konuyu değiştirip şöyle tokyo'da e, ne yapıldı geçtiğimiz günlerde robot mu hayır dijital içerik fuarı var i̇çerik dijital mi? içerik fuarında dijital Mesela içerik fuarı mı dijital içerik fuarı diye fuar yapmışlar bunu japoncasını söyletme bana söyler misin? Yo söylemek istemiyorum. Söyle Söyletmen beni. Hoppa! Hayır, söyletmen beni. 8 ölçü Hayır. değil var. şarkısını söyleyelim. Allah Allah ne söyledim, söyledim. söyledim? Kimin, öyledim, kimin şeyini söyledim? Söyletmen beni. Hayır. Ağlatman beni. <gülüyor> Aynada <gülüyor> bıraktı. Oh 30 lira. Sefa mı olsun? Bugün gerçekten pahalı bir gündü Arkadaşlar benim için. Ya. Ha, tam bir hovardalık mi? yaptım yani. Valla baya bir hovardası fay. <gülüyor> Neyse güneşli havalardan hoşlanmayanlar için yapılmış Fambrella diye bir şey yapmışlar. <gülüyor> Üstündeki titreşim cihazı şemsiyeye yağmur damlaları düşüyormuşçasına öyle bir his uyanır. Takıyorsun kafaya. Yalnız... Pıtır, pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır yol boyunca devam ediyor. Şemsiye ediyoruz. yok mu? Şemsiye yok hocam. Sırf kulaklık var? Hayır kulaklık yok. Kafanaş bir şeyler işte fanbrella işte. Yalnız <gülüyor> ciddi ciddi bu güzel bir alet. Niye? Yani ben çünkü kaç defa açılmış şemsiyenin üstünde bir saat parmağımla yağmur yaptım yani yağmurculuk oynamadı ya. Böyle <gülüyor> öyle Yağmur yağıyor, yağmur durdu, yağmur yağıyor. Ay şemsiyeyi kapıda, Hop şemsiyeyi açalım yağmur yağıyor falan. Bu çok güzel fanbrella. Cüneyt Umut esprileri an ben anlamadım. Kendine flört mi? Flört döneminde Bürge. <gülüyor> Kime yapacağız ya? Ali daha bir tane daha güzel cihaz var Ali'nin için bak, onu da al. Zaten ee, kumandası varsa oturduğun yerden ana yağmur geliyor diye yaparsın hiç bak, yorulmadan. Navigasyon cihazı var yön bulma, bulmayı sağlayan biliyorsun. Bu başa kask olarak takılıyor. Kulakları e, gideceğin Kulak yere değil. doğru çekiyor. Çekiyor dedim. Mesela şöyle gidecek, sağa dön diyor ya, sağ kulağını çekiyor, sağa dönüyorsun. Ne gerek var çekmesine ya? Söylesin işte Büş. Yok abi bu bazıları böyle fiziksel şeyden hoşlanırlar yönlendirilmekten hükmedilmekten hoşlanırlar evet, onu, onlara yönelik. Kulak değil omuzdan böyle ben çekiştirmeyi severim yani yürürken birinin birini geldi gel gel, gel, gel gel Ben, ben gel. Beni beni daha çok Beni yürürken öyle bir yürürken bir dürtsün var ya bir navigasyon cihazım. Bir tane şey bu. Ya söyle işte ne dürtüyorsun Abi o daha sinir sen hiç navigasyon cihazı kullanmadın galiba. 100 metre ilerden sağdın yanlış bir yola saptınız. 500 metrelerden sola sapınız bu kafayla bir toparlı aslında onları değişik değişik karakterler mi yüklense evet böyle evet. mesela ben o yaşlı başlı yani, bir adam olsa onu kabul ederim buradan navigasyon üreticilerine navigasyon üreticilerine seslendirmecilerine sesleniyoruz biz bir iki prototip hazırlayalım navigasyon, yani 100 metre devam aynen böyle devam ettik mesela şey mesela diyelim, alet. yaş grubunda giriyorsun mesela oradaki yaş diyelim 65-70 yaşında bir erkek emekli onun şeyi sesi. Ee, ...sen kendinde kullanıcı olarak yaşını giriyorsun... Mesela ...girdiğin yaşa göre şey diye seslenen... ...evlat... ...kaç yaşında... ...benimle akran olsun diye oradan şey veriyorsun ha, işte... ...mesela veriyorsun ya da şey ver... Devlet... ...yoksa sahibine göre mi sürekli ses... ...mesela genç, genç biriyse işte... ...daha yaşlı bir yol tarif ediyor falan tipi bir şey... Var. ...nasıl isterse ya arkadaş gibi birisi... ...yol tarif eder ya... ...olgun birisi olsun ister... Ama, ya ...mesela adam yalnız hep bir bayan olsun... evimize yaklaşıyoruz ay burada lütfen şey yapmayın da ay kimse görmez umarım falan. Veya arka koltuk rahat mı? Şuradan TH'den gidelim. Tabii kıyık. Falan gibi laflar. <gülüyor> bence yok satar ya. falan filanlı konuşan bir alet bence çok güzel olur. Çünkü navigasyon. Yolda da yani. arada bir şeyler anlatsın yani. Ne, navigasyon cihazı bilmiyorum. Ben bir kere navigasyon cihazla arabaya bindim. Buradan döneceksiniz diye. Bazen onu da bile böyle tın tın diye sesler çıkıyor. Var var ben direkt konuşmalısın. Anne. Dönülecek yere kadar konuşuyor mu peki arada? Yani işte yolda dönülecek. Hayır konuşur mu ya? Konuşmuyor Susuyor. Ne bilsin, bilsin senin nereden dönecek? 500 metreyi ne kadar sürede gideceğini ne bilsin? Ha i̇şte hızını Hızın yapıyor. Uydudan zaten. Hızını Hızın hep buralarını böyle öpmüş. <gülüyor> Peki, orada arada bir sohbetler etsin. Hava durumu versin, maç sonuçları versin. Ne diyorsun? Galatasaray desin mesela. Bazen işte bir geyiğe sardırsın, bir şey olsun orada sürekli insanda yol muhabbet Ne konuda mu konuşacağını da girersin. Muavinler nedir muavinler? Muavin ne yapar? Yeri gelir şoförler. En güzel muhabbeti eden adam kimdir? Muavindir ya. Heh. Yani artık orada o navigasyon cihazı olmayacak. Yeri geldiğinde sana bir ana, bacı, kardeş, enişte, yenge, bir en samimi akraban... ...belki senin en sevdiğin... ...arkadaşlarından biri olacak ya... ...bu çünkü insan... Bu navigasyon e, cihazı değil bu... ...yani sadece yolda değil... ...bu hayat yolunda bizi... E, ...neviga yönlendirecek. edecek... ...nevige teyze... E, ...diyoruz ve... ...sen yolda ediyoruz. ben yolunu... Aa. ...bir anda değişir bu ya. Ya. ...radyo tülesinin... ...solar sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler... ...neler oluyor falanlar falanlar... ...dolu bir saate geldiniz. Hoş bulduk. Abu Dhabi'deki Orta Doğu Uluslararası Film Festivali'ne kim katıldı soruyorum size. Aa, Abu bir Film Festivali dünyada en çok ses getiren. Yani bir erkek. Bir erkek katıldı. Evet. Aman diyeceksin. Mehmet Sen... Akif mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kıvanç Tatlıt'u mut. <gülüyor> Tebrik ederim. ikinci tahminini bildiniz. Kıvanç Tatlıt'u... Ama orada Yıldız değil mi? Orada Abi, da de, de yiyor. Tabii da. canım Yıldız. Orta Doğu'nun Brad Pitt'i deniyor. Orta Doğu ve Balkanların Brad Pitt'i. Kıvanç Tatlıt'u tatlı geliyor. güzel. <gülüyor> Gerçekten. Festivalde Demuru, Demi Moore gelmiş. Eva Mendes gelmiş. Bu mu lan demiş Orta Doğu'nun <gülüyor> Brad Pitt'i? Kim bu adam demişler gösterilen ilgiye bakarak. Eva Mendes'in kimse suratına bakmamıştır. Ben size söyleyeyim. Yani... Demimur, hadi gene 80'lerde e, tatlı ikon olmuştu. Eva Mendes, güzelce bir kadın. Olur mu? Nereden yani? bilecekler Eva Mendes'i? Eva Mendes'i bilmeyen çok şey kaçırıyor demektir. Kahraman olamaz diye biliyorum ben de. Doğru söylüyorsun. Bir Arap prensesi kıvanç tatlı toalan hayranlarını bir adım ileri götürdü. Prenses, özel yardımcı aracılığıyla kıvanç odasındaki partiye davet etti. Hayranı olan prensesi kırmayıp partiye katılan Kıvanç odada onlarca bol dekolteli kadını görünce şoke oldu. <gülüyor> şoke ile oldum demiş. Nereden Böyle. başlayacağını mı şaşırmış? Yarı, <gülüyor> çıplak, yarı çıplak kadınlarla parti deviriliyor ya. <gülüyor> yarı çıplak kadın ne ya. ya? Yazık ya çocuğa. <gülüyor> o çocuğun da adeti hakikaten zor ya Yok, gerçekten. Bihtere yani. de yazık. Bihtere. Adnan Bey yazık. Ha, esas ben Adnan'a üzülüyorum. Bir de Beşir'e üzülüyorum ben esas ya. <gülüyor> Beşirim benim ya. Beşir beşirim, beşirin. Vay, kendi kendine ya. Hakikaten kendi kendine <gülüyor> tuzağa düştüm. Barını yoğunu verdi şu şarkı söylemeye ilgilenip. 40 lira oldu. Beyler battım ya. 40 lira oldu biliyorsunuz. Bu Hı. sabah 40 lira mı çıkardı? yemin ediyorum 40 gitti ya. 20 şayları alacağımız var şu dakika itibariyle. Vay be yirmi şey. Keşke program bir saat daha süresi ben bugün araç muayenesine vereceğim parayı çıkarmıştım ya. Bedavaya gelecektim. Ya böyle bir şey olabileyim <gülüyor> arkadaş ya. Aman. Neyse bu cuma günü benim şeyim kontrol dışı. Hakikaten kontrol dışı varlıklar tarafından. <gülüyor> kontrol yuk... <gülüyor> <gülüyor> dışı varlıklar tarafından. Hükmediliyorum <gülüyor> ya. Ziyaret edin medyasi. Şey gibi ya bu... Ramazan davulcusunun bize şey vardı. Başkaları tarafından dolandırılmaktayız. <gülüyor> Altta not vardı. Başkaları tarafından kendi kendimizi dolandırıyoruz. Manyak gibi bir şey oldu. Kendim, kendi kendimi dolandırıyorum. Çok Siz zevkli. peki kontrol dışı varlıklara inanıyor musunuz? Ben inanıyorum ya. Bence ben, varlar yani. Bence Ben iki şeye inanmam. Bir, aya gidildiğine inanmıyorum. İki... Kontrol dışı varlıkların olduğunu inanıyorum ya ama. Ya Fire şöyle düşün, ha Hı. cümleyi tamamla. Yok sen söyle. Şöyle düşün. Uzay şey dünya ve o kadar büyük ki yani kocaman yani sadece dünyadan ibaretli değil ya uzay. Sonsuz bir boşluk. Bu boşluğun içinde bence kesin kontrol dışı varlıklar vardır yani. Böyle düşünce bana da mantıklı geliyor. Bana da öyle geliyor yani siz de akıllı <gülüyor> adamlarsınız diye biliyoruz hepimiz. İyi. İyi Dü biliyorum. Dünyada bile olabilir ben sana söyleyeyim. Dinleyicilerimize soralım hiç kontrol dışı varlıklarla. Kaşır <gülüyor> neşir oldular mı? Kendilerini dağıttılar mı? Kontrol dışı varlıkların. Ee, nasıl diyeyim? Ee, kontrolü altına girerek. O da değil de emirleri altına girerek. Emir. Evet. Emir Çünkü de değil de o şey de oluyor bazen. Kontrol dışı varlıkların etkisi altına girdiğin zaman o, zaman mefhumunu bile Tabii canım zaman. Zaman. zaman mekan. Zaman. Bak zaman. Mekan ve. E, bir olay, şey mi? Olay. Olay. Feş, feş mekan. Feş mekan. Mefhum. Mefhumlarından şey yapıyorsun. Telefonumuz 210 30 30 sevgili dinleyiciler, kontrol dışı varlıkları gördüğünü iddia eden dinleyicilerimiz ha? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hastasıyım dinleyicimiz. Nasıl dinleyicilerimiz var? Günaydın efendim. Günaydın ben Akkaydı Ömür. <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kontrol dışı varlıklarla ilişkiye geçtiğiniz e, <gülüyor> doğru mu? Söylüyor. Evet az önce bir tane kontrol dışı varlık gördüm. Nedir Ka hocam? Kaza üçgeni olarak kendisi duruyordu adam orada. Kaza üçgeni ne diyor? Yani. Arabanın önünde mi duruyor? Reflektör arabanın olarak. arkasında böyle üçgen vücut yapmış. O şekilde böyle kollarını falan yapmış... ...kaza erişkileri koymak yerine kendisi duruyordu. Yanıp sönüyor muydu peki? Yok öyle ateş falan çıkaramıyordu ama... E, kontrol dışı bir varlık olduğunu kesinlikle düşünüyorum Fotoğraflayabildiniz mi? Yok çok hızlı geçiyorum evet, yani. işte. Kontrol dışı varlıklar nedense hiç fotoğraflanamıyor ha, Ben evet. de o yüzden inansım gelmiyor Aktan Bey çok teşekkürler ben Başka teşekkür kontrol ederim. dışı varlık görenler de var Onları da bir Valla çok güzel oldu bence doğru yani kontrol, kontrol dışı varlıklar varlık. mı görüyorsunuz sevgili dinleyiciler? Bize ulaşın Yalnız Aktan Bey bahsettiği duruma ben de düştüm zamanında hatırlarsanız Meclisin oradaki alt geçitte benzinin bittiğinde Yanında ben vardım Yapacak tek şey bir sigara yakıp Arabanın arkasında bir yerde durmaktı Karşıdan Ama gelen arabanın, arabanın arkasında bir 50 metre altında eline de bir çarşaf vermiştim Çarşaf mı? Evet hatırlarsın Sen Sen kız gibi Hayalet çarşaf. taklidi yapıyordun alt geçitlerde O zaman daha elektrik falan yoktu Sevgili telefonumuz 210-30-30 varlıklar Herkesin bir kontrol dışı varlıkla Muhakkak bir münasebeti olmuştur Günaydın efendim Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba Arif bey. Arif'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kontrol dışı varlık gördünüz mü bugüne kadar hiç? Sık sık görüyorum hatta. İlk görüyorum. Nerede görüyorsunuz Arif? Eşim efendim eşim alışverişe gidiyorum. <gülüyor> kontrol edilemiyor. <gülüyor> ya yani çok büyük bir iddia. Kontrol dışı varlıklarla yani düzenli <gülüyor> görüşme hatta buna evlilik... Düzeyli bir ilişki yaşıyorsunuz. Aynı evde yaşıyorsunuz değil mi siz Arif Bey? Aynı tabi tabi aynı evde yaşıyoruz Peki şu anda yanınızda mı? Aynen yanımda hata verebilirim Kendisi anlatabilirim Aman kontrolü. vermeyin vermeyin biz hakim olamayız yayında bir şey olur Şu Yok. anda alışverişi değiliz problem değil yani Ha o zaman tamam ya hanımefendi bir şey yapalım bir inceleyelim çünkü kontrol dışı varlık ilk kez elimize ha, geçti Arif Bey e bir şey sormak istiyorum Buyurun Arif Bey e, hafta sonları alışveriş merkezlerine falan gidiyorsunuzdur eşinizle. Kontrol dışı e, varlıkla. Evet, Şimdi bazen bir şeyin gereksiz olduğunu söyleyip sonra lafınızı yutmak zorunda kaldınız mı? Ya onu hayatım niye oldu? <gülüyor> niye bu Ay, saçmalama. Bunu alacağız ki yumurta kabuklarını bunun içine koyup sonra çöpe atacağız falan. Ha doğru falan dediniz. Mi? Zaten ikna kabiliyeti çok yüksek. Yani bir şey gerekiyorsa sizin tek e, argüman yapmanıza gerek kalmıyor. <gülüyor> Zaten yani. adından belir. Yani. Argümanı ar ar bana diye mi bağırıyor? Ahri adından Sizin kontrolünüz var. <gülüyor> Efendinin kontrolü yok, kontrol dışı varlık. Yani o yüzden e, şey yapmayın. Bence siz de çok şey yapmayın. Bırakın. Ne, ne bırakın kadar bizim. zamandır bu kontrol dışı varlıkla bir e, düzeyli bir kadar <gülüyor> içindesiniz? Biz, e, beş, e, dört, yıldır beraberiz. Biz kadar 5 yani e, Ne kadar uzun? Ne kadar uzun? Ne kadar uzun? Ne kadar uzun? Ne kadar uzun? Ne kadar ya kontrol dışı varlık çok garip ama Sinsidir. kendisi kontrol dışı olmasına ha, rağmen anı. kurbanın kontrol altına alabiliyor. Evet ha. çok <gülüyor> öyle bir şey. Çok, çok enteresan ve de şöyle bir özelliği Arif var. Arif Bey kurban. Kendisi kontrol dışı varlık olmasına rağmen kendisinin kontrol dışı varlık olduğundan haberi olmuyor birçoğunun. Kişi önce kendisini kabul edecek Yok. kontrol dışı varlık Haberi olduğundan. var mı Arif Hocam? Bak, açıkçası şöyle alışıysak sonra kabul ediyorlar ya Yani kontrolünü kabul ediyorlar yani bir kontrolümü kaybettim diyebiliyor yani ya da kendimi kaybettim diyebiliyor alışveriş. Arif Bey en son ne alındı? En son saat aldık. <gülüyor> ne saat? Kol saati falan mı? Kol saati, kol saati. Kaç tane kol saati vardı? Ve daha önce anlaşmıştık demiştik ki bak oraya gideceğiz onca şuna bakacağız sonra buraya gideceğiz buna bakacağız İstanbul'a gidip oraya bakacağız. İşte girdiğimiz yerden aldık. Kontrol kontrolden çıkaldı. Kontrol, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kontrol dışı çünkü. Ama Peki, ha, ha, geçmiş hanımefendi geçmiş ne kadar güzeldi. Hem kontrol dışı, hem diş ağrılar. Ay, sopa olsun. E tabii faturaları ben ediyorum yani. Ne olacak sonuç? Daha mı dünyaya? Çok teşekkürler abi. Bey. geçmiş olsun hanımefendiye de. <gülüyor> yani, <gülüyor> eğer, <gülüyor> hanımefendiye de çok selamlar, dişçi günler diliyoruz. Mutluluklar <gülüyor> diliyoruz size bir kere daha efendim. Oktay <gülüyor> <gülüyor> Bey, <gülüyor> 5 sene önceki dileğinizi neden şimdi diletiyorsunuz? Teşekkürler. Bir ederim. kontrol dışı varlık ihbarı daha var şu anda attığımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ozan Bey. Ozan Bey hiç kontrol dışı varlık gördünüz mü? Ee, sık sık karşılaşıyorum. Nerede karşılaşıyorsunuz? Şey? Evde mi? <gülüyor> en son ne <gülüyor> zaman? karşılaşıyorum. Ee, bayan turucular e, aynalarına bakmadan şehir değiştirdiği zaman kontrol dışı varlık oluyorlar. Yani ya bir var. şey söyleyeceğim öyle demeyin. Benim de en son arabayı temizlemeye verdim. Dikiz aynam düşmüştü. Düşmüş. Hala da düşük. Evet. Yeri gelmiş ama onu nerede yapıştırabilirim Olmayınca çok zor oluyor Öyle demeyin niye, niye, öyle demesin o zaman Aynası mı yok diyorsun Ya aynam yok benim de aynası yoktur belki bir şey olmuştur hanımefendi ama, Aynasızlardan bahsediyorsun Aynasızlar lanet olsun dostum Aynası Sizin yok aynası içmeye Sizde aynanız yok bunların aynası var ama Takmıyor lan yazık Olur mu onları <gülüyor> makyaj sırasında kullanılıyor en efektif şeyler Örneğin bir örnek vereceğim Koyun yoluna giderken 3 e, şeridi yolu 2 şeridi beraber değiştirdik Hala geliyor da ben freni almadım mı tekrar önünden. Ay siz böyle atistik bir hareket yapar gibi ikiniz bir sağa bir sola mı süzüldünüz öyle bir şeyler mi oldu? Şimdi o benim solumdaydı sağa geliyor ama sağa bakmıyor sadece ileriye bakıyor ama direksiyonu sağa doğru kırıyor. Sizin benim... orada olduğunuzdan emin anladığım kadarıyla. Bilmiyorum artık. Böyle öyle nasıl güven veriyorsanız artık... insanlara? E, öyle bir havası var. Dosta güven, düşmana korku salan bir havası var. <gülüyor> kontrol dışı varlık. Ben e, kesinlikle kontrol dışı varlık tariflerinize göre. Konya yolunda mı gördünüz? Konya yolunda, Konya yolunda beraber iki şehir değiştirdik ondan sonra takılamadım. Sonra böyle ışıklar olarak kaybolmuş. Belki bu şeydir. Evli misiniz bu arada? Değilim hayır. E, yani o da sizin de bekar bir yakışıklı da bir adamsınız. Geliriniz Ay, de yüzü, iyi. Yüzü, yüzü... Ya, ben ya de. onlar neleri görüyorlar. Siz orada belki aynadan görmüyor diyorsunuz ama onlar ruhunuzu okurlar. Belki hani sizin yakışıklı bulunuyorsunuz değil mi etrafınızda? Tabii tabii kesinlikle. Ee, pek değiliz demek ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki böyle bir flörtist hareket de olabilir ama Konya yolu sıklıkla rastlanan vakalar Daha önceden de elimizde var veriler Ama doneler. hiç fotoğraf yok yani hiç fotoğraf hiç yok. Fotoğraf yok. Ben az önce konuştuğum Arif Bey'e de inanmıyorum O yani dünyalıydı benim gördüğüm kadarıyla e, fotoğraf fotoğraf şey. Fotoğraflamayacak anıtlısı şey olmayacak yani, yani mı Bizi anlattınız o zaman beş şöyle bir şey Konya yolunda ilerliyordum Derken bir ışık hüzmesi Şeride benim üstüme doğru kırdı ondan sonra karanlıkta zikzaklar çizerek yok oldu diyorsunuz. Yani evet. çok duyduk evet. bu hikayelerden. Ne yazık ki e, somut delil arıyoruz. <gülüyor> Aa, o zaman yok hayır. Bence de demek ki değil. Değil demeyin. Siz de ama sahip çıkın. Ben Arbüman, inanıyorum argümanınızın arkasında <gülüyor> durun. Hayır verin ya. Yani sahip çıkın mı çıkmayın mı şimdi? Hayır çıkın çıkın. Aynen. Aynen. Ama ben Aynen. inanıyorum. Ben inanıyorum. Ben esas deminki telefondan çok teşekkür o, ediyorum Özcan Bey'e. Bu arada Ozan Bey sağ bana... Ben deminki telefondan Demin şüphelendim. Telefon. Deminceki telefondan cebelleşmek Yani e, ondan ben çünkü çok yakınlardı. Yani evet. kontrol dışı varlık olmayabilir o an fazla. kontrol dışı varlık yalnız şey olabilir. Anne kontrol dışı varlık, baba dünyalı olabilir bazen böyle şeyler olabilir. Ya sen oluyor. niye memleketi dünyalık diye? Dünyalı kontrol dışı varlıklar da olabilir etimizde şey aramızda melez, olan. Melez bu melez. Ha. Yani, yani öyle şey şeyler de olabilir abi. Ya, öyle şeyler var. Evrenin sonsuzluğu içinde her şey mümkün. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Bir radyonuzun sesini kısar mısınız? Radyo sesi olmayabilir o hanımefendiden geliyor olabilir Kendisi. kontrol dışı varlık hanımefendi. Evet, evet aynen öyle. Siz kendiniz mi kontrol dışı varlıksınız? Evet evet ben öyle kez başımıza gireyim. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Çık kız. Ben Yay o yüzden aradım zaten. Yayında yani yani bir gerçek ilk gerçekleşiyor. Gerçek bilgileri benden alabilirsiniz. Ne konuşuyorum yani. O zaman <gülüyor> biraz tanıtın kendinizi bize. Ama yani ben nasıl tanıtayım siz? Siz sorun bana ne öğrenmek istiyorsunuz? Kaç Ama yaşındasınız? Evet, dost, dost için geldiniz. Dost için düşman mıyız? Evet ne için geldiniz? İşte sizin tavrınıza bağlı. Örneğin ben şimdi kontrolden çıkıp küfür etsem ne yaparsınız? Kontrol dışı varlık olduğunuza inanmayız çünkü o Hiçbir zaman... kontrol dışı varlık küfretmez. Bunu bilmiyor muydun? Biz bize küfrettirir. Yani hayır ben size küfretmeyeceğim. Kontrol dışı varlıklar Klaus kitabını okudunuz mu hanımefendi? Bir dakika kontrol Üçüncü dışı sayfasında yazar, sayfası. yazar orada. Kontrol bir dışı varlıklar, varlıklar, varlıklar, varlıklar küfretmez. <gülüyor> <gülüyor> Bakın gördünüz mü hanımefendi? Tamam, yanlış yanlış hayır yanlış anladınız. Yalnız kontrol yani, dışı hayır, varlık oldu. değil öyle değil. Hanımefendi. Hayır. Ben kendi dışı... kontrolümü kaybedip çıkıyorum kontrolden. Bakın ama... Allah, Ne demek ben ben istersen herkesi kontrolden çıkartırım. Bakın şu anda kontrolünüzü kaybedersiniz. <gülüyor> Siz kontrolden baştan çıkarabilirsiniz belki ama kontrolden çıkamazsınız hanımefendi. Bağırma Fahim ya da bağırma. <gülüyor> kontrolden çıkı göremeyeceğim ya. Hanımefendi kontrolden ha, çıkarmak derdim, olmasın. Beni kontrolden çıkarmak değil ki ben kendim kontrolden çıkıyorum. Kontrolden çıkma olmasın bir kez daha lütfen kontrol ediniz. <gülüyor> Ben, ben kontrol ediyorum. Sen yanlış anlıyorsun. O senin derdin. Bak bak yani bak sen şimdi kontrolden çıkıyorsun ha. Vallahi bak. <gülüyor> Hanımefendi isminiz nedir sizin? Ne yapacaksın? <gülüyor> ben telefon sapayım da ben sizi aradığım için. <gülüyor> Yok ben ismimi vermeyeceğim. Peki yani vermeyeyim. İsmim belli kontrol, dışı varlık işte. Ben öyle bir varlığım. Siz aradınız ya bir hanımefendi. Biz, biz genelde aradınız. soruyoruz dinleyicim. Ben aradım canım sana ne Allah Allah adımı... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay, siz varlısanız bizi artırmıyor. <gülüyor> E Oşmerişin doğası. Good nightin, good nightin, nightin, nightin, dinleyiciler, bu şarkı öyle bir şarkı ki, herkes bu şarkıyı dinlediğinde ve şarkının kismi kısmı geldiğinde <gülüyor> lütfen yanındakini öpsün, o kismiyle ama iyi denk getirin. Vay, da da önce söylemen lazım mı? Ecanın ben bu akıllarında olsun diyorum. Şimdi şimdi şey oluyor. Gene çalar canım. Çünkü hemen. bu son bir hemen öpeceğim, şey. Hemen öpçendiyi bir şey, hemen aban O zaman bir daha çalalım. Dinleyicilerimize bir kere çok teşekkür ederim. Bundan sonra yayında içi boş kavramlar öne sürdüğümüzü içlerinin tamamen onlar tarafından doldurulacağını. Güvenimiz tamam Kontrol dışı varlık dediğimizde Ne olduğunu onlar anlıyor Ve <gülüyor> bizim anlamadığımız şeyi bize anlatıyorlar <gülüyor> Sağ olsunlar var olsunlar vallahi ellerine ayaklarına sağlık diyorum ben İşleri yoluna gitsin kadar İşleri rast gitsin diyorum Bugüne kadar aldığımız en güzel hediyeydi En güzel telefon bağlantılarıydı bence Arka arkaya aldığımız Arka arkaya En güzel ben. demeyelim de En farklı diyelim yani Çünkü farklı. Çünkü, çünkü diye biter mi ya cümle <gülüyor> <gülüyor> Çünkü neden? Ee... Çünkü neden dersen? Neden dersen şöyle bir durum var. Ayıp olur diye bugüne kadar milyonlarca bağlantıya. Çok doğru. Bak adam ince düşünüyor. Doğru söylüyor. Yani yani o falan. kadar bağlantıya Onlar diye. Ayıp, ayıp olur. Ayıp. Hepsi çok güzeldi. <gülüyor> Hepsi çok güzel. Olur ya olur. Lütfen. Ayıp olmasın. <gülüyor> Ama yani bugün ben herkesin işi gücü yolunda gitsin. Onu ben nasıl bir şey veriyorum. Hakikaten e, elinize konuza sağlık. Yaptığınız işler çok güzel olsun. Kalite. Bugün güzel para kazanın. Bakın hafta sonu geliyor güzel harcayasın. Ya bugün sevgilisi olmayanlar sevgili bulsun. Bugün sevgilisi olmayanlar sevgili bulsun. Ne uzun? Neye ihtiyacınız varsa kısa süreli ilişkiyse kısa süreli. Kısa süreli. süreli. Ona, ona da kabul. Ona uzun, da kabul. Uzun süreli ilişki isteyen varsa uzun süreli. Geleceğe yönelik düşünüyorsa geleceğe yönelsin. Geleceğe yönelsin. Artık bu ilişkinin adını koyalım diyorsa birisi. O eşlikenin bugün adı koyulsun Umarım adı konur Güzellik istiyorsa güzellik bulsun Para istiyorsa para bulsun para Al beni istiyorsa al beni bulsun Al beni <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, Neden ya <gülüyor> 50 lira oldu 50 lira ya bir <gülüyor> insan Yayına cepten para vererek Şey yapar mı ya <gülüyor> Bir de kendi kendine getiriyorsun ya. ya nokta ya <gülüyor> Al beni diye şarkı da yok yani. Olur mu? Al beni götür uzaklara. Yok hayır bu şarkı. Al beni. Var abicim al beni diye şarkı var ya. Ha, tamam doğru doğru tamam o sanatçıyla tanışmıştım. <gülüyor> zamanında çok yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi o sanatçıyla zamanında. <gülüyor> doğru doğru o şarkı. Zaten Daha senin ya tanıştığın ya. sanatçılara bayılıyorum Ege. Tabii canım bu. <gülüyor> Ege'nin tanıştığı sanatçılar diye yeni bir şeyimiz çıkıyor kitabımız keşke çıkıyor. Keşke söyleseydik ya benim tanıştığım sanatçı soru olmuyor deseydik. <gülüyor> Hep bıraktılar. Benim tanıştığım bütün sanatçılar bıraktılar bu işleri deseydik. Ah keşke onu başla diyecektin. En başla diyeceğini en sonda diyorsun. En sonda böyle kaybediyoruz. Eee, geldi gene programın sonu. Ne diyorsun? <gülüyor> Ağlar. Yavaştan toparlanalım derim ben. Sen 50 lirayı abi. ne zaman vereceksin? Biz? Hakikaten hafta sonu lazım fire 25 lira. Abi yok şey, ben size ortaya 50 lira vereyim siz paylaşın ya. Tamam abi, olur canım tamam. Yalnız bir daha üstüme gelmeyin ben bu yeter ya. Ne darlardır. üstüne geldik kendi kendine al beni al beni deyip sonra da olmayan bir şarkıyı söylemeye başlıyorsun Ne yapın? Abi var o şarkı ya. O var o şarkı bunun da bir ceza müeyyidesi olacak. Bu bunu zamanla bunu, gelecek. Bunu, bunu, bunu 50 100 patlamaz mı? senet şey, imzalatırım ben. Zaten ya. şey diye <gülüyor> varoş işte yaptım. şarkı. arkı, en başta bundan birisi cezaları yiyecek, yiyecek. Biz şarkı söylüyoruz ya paraları veriyoruz. Bazıları çağrışım esprilerini fitursuzca yapıyor efendim diye bir kamuoyu oluşsun. Ondan sonra her şey yasak olacak moder ve bundan sonra metinle geliyoruz programa. <gülüyor> Çocuğum var metinlerinizi yazınız mı? <gülüyor> Metinle geleceğiz dediğim şöyle geleceğiz Ay Herkes 17.30 17.30 35.00 2 <gülüyor> dakika dursam program bitmişti ve şunların hiçbiri yaşanmamıştı ben... Hata bende mikrofonu kapatsana bir programın daha sonu geldi dediğinde Ya maymun ben taklidi de yapmak ne demek ya, ya. ya. Maymun taklidi yapıldı mı daha önce bizim Kapının ötesinden şarkı ile şarkıyla Aa, Hiç Maymun taklidi hiç yapılmadı ben sana Yayınımızda bugüne kadar yapıldı. Maymun yapılan... taklidi yapıldı mı? Oh, oh. Yapın, maymun taklidi yapılmadı bak. Horoz taklidi yapıldı. Ben sana söyleyeyim. Bak, ben ben horos daha adamdan geçen Kalk gün güvercin tak... taklidi duydum. Güvercin. Güvercin. <gülüyor> Onu bırak. Kani Karaca'nın taklidini duyduk. <gülüyor> Kani, Kar Kani Karaca'nın ne alakası var? Dur bırak beni sinirlendirme. Ünlü, daha... ünlü taklitleri yapıyoruz. Sen Süleyman Demirel taklidi yapmadın mı? Yaptım ve bu konuda çok eleştiri aldım ben. Hadi bir daha yapta. Da haftaya, haftaya güzel yaparız abi. Haftada sonunda. hafta sonunda kapımızda <gülüyor> ya. falan bize. Yarın yarın en iler bölümümüzde karşınızda olacağız falan ya, demiyor. İfrazat olur ya bana. Ya hadi tamam yaparız. Yani, Uyuyacaksınız. Siz yaparım abi. Ne yapacaksın? Ellere sil. Tamam tamam bir 20 lira sil. Tamam yani bir 10 lira silseniz de olur. Tamam hadi sileceğiz tamam. O zaman sadece Süleyman Demirel taklidi değil. Süleyman Demirel Erdal İnönü ile konuşsun. <gülüyor> ben vallahi benim kendi payım 25'ini silerim. Ben de silerim böyle bir şeyi. Ama eş zamanlı yapacaksın. Yani bir suya bir ya, de olacaksa bir eldiven de. Ya 50'sine yüzü ya vallahi hiç kurtarmaz yani. E tamam o zaman silmiyoruz abi. Silmiyoruz. O hemen. Hemen abi, zaman hemen silmeyin abi parası nakit ya. Ben size size rezil olmak diye buna denir ya. Bir hafta sonu da <gülüyor> limon gibi sıkılmaya Hazır mısınız diye işte. Ege yapma. Geç çocuklar dinliyor. Yapma ya. Onlar nereden bilsinler limon? O kampanyayı yapan firmanın adı neydi ya? Ne reklamdı? Ne bileyim. Ne bileyim abi. Bir beş yıl daha bir limon gibi sıkılmaya. Evet mi diyeceksiniz? Tabii ki hayır. Diye bir reklam vardı tamam, ya hatırlarsanız. Süleyman Demirel yap şimdi. Süleyman Demirel yap şimdi. Ben bunu gizli kapaklı yapmaya çalışıyorum. Siz de üstüne üstüne gidiyorsunuz ya. Süleyman Demirel yaptı. Sonra da horozla bitirirsin. <gülüyor> ya yok hadi kapa kapa kapa ya. Bir insan evladı dinliyor bunu ya. Ama şu anda çok büyük beklentiye girdi dinleyicimiz ya. Acaba borcu silinecek miydi? Acaba ya? borcu silinecek miydi? Bunları hepsini Pazartesi günü öğreneceğiz. Borçlar ne durumdaydı? Cepahir, ya yazık. Ay yapmayacağım ya? abi. Biriniz bir şey yapsın ona göre. Abi paranı mi? almak istemiyoruz herhalde. O zaman başka bir şey yap. Bir, bir program gitmiştir. <gülüyor> pazartesi sabah görüşmek dileğiyle. Ciao. Günay ay aydın dın dın Günay ay ay aydın